Merhabalar İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu akşamki konuğumuz e, Ali Nesin. Ali hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi daha çok e, tabii ki matematik e, denilince Türkiye'de e, akla ilk gelen e, isimlerden birisiniz. Ama onun haricinde de e, önce Nesin Vakfı daha sonra da Matematik Köyü e, üzerinden insanlar ta tanıyor ve tabii ki e, bir anlamda babanızın e, şeyini e, ülke gündemine dair e, uyanık olmayı ve e, takipçi olma e, misyonunu e, devam ettirir e, bir şekilde e, gündemle ilgili açıklamalarınız e, üzerinden de tanındığı ve Hı -hı. E, duyulduğu tartışmalar yarattı. E, bir Matematikçi olarak e, yaptığınız açıklamalarda işte başörtü olayında olsun, diğer mevzularda olsun vesaire hayli tepki çektiniz. Bir vakfın hatta iki vakfın artık yöneticisi olarak, bir matematikçi olarak e, politikaya e, bu şeyiniz e, ilginin haricinde müdahale ve bir şey söyleme ihtiyacınızdan isterseniz başlayalım. evet. Evet, yani, ilginç bir soru. Gayet kenara çekilip kendi işinizi e, matematikle uğraşmaya devam edebilirdiniz. Aslında bütün niyetim buydu. Benim başka bir niyetim yoktu. <gülüyor> ya yani ben bilemek istemek, e, Gül'e oynaya bu demeşte vermüş lan değilim. Ama yani belli bir makama belli bir yere geldiğiniz zaman toplum sizden bazı şeyler istiyor. E, de Söylüyorsunuz yani bunu söylemek bazen de çok vicdanlıya oluyor insanın. Yani ben başıma geldi atılıyorum bir işte bir imza kampanyası bir şey geliyor. Ya diyorum, şimdi başıma başıma bela alacağım diyorum. Çünkü ne sizin görüyor bundan. Ya, yatıyor gece oluyor genellikle yatıyor. Uyuyamıyorum. Yani vicdanım rahatsız oluyor. Ya yani benim bunu yapmamaya hakkım yok diyor. Babam olsaydı böyle bir şey böyle bir hesap peşinde olmazdı o. Ve gidiyorum atıyorum basıyorum imzamı. ertesi gün ya yani, koptu oldu. Yani bayağı bayağı bayağı koptu. Ee, yani tabi babam korkmazdı çünkü sonuçta vakfı babam kurmuştu. Şimdi ben batırırsam vakfı babası kurdu, <gülüyor> oğlu, batırdı, oğlu derler. batırdı derler. Yani ben e, yani babam batırsaydı o kurdu, o batırdı. söyleyecek lafı olmazdı. Ama ben başarmak zorundayım. Başarmak için bazı hesap kitaplar yapmak zorundayım. Bunu da yapmak istemiyorum. Bu e, iyi bir insanın, doğru bir insanın yapabileceği hesaplar değil bunlar. Böyle bir ikilem içindeyim. Yani... Ben bu cevaptan biraz da şey anlıyorum. Türkiye'de zaten hali hazırda bir politik hareketlilik var. Ee, bir sürü e, tartışma konusu, çatışma konusu var ve bir yere geldiğinizde bir şekilde siz de vicdanlı biriyseniz e, sizden size ricalar, talepler geldiğinde bu anlamda bir şekilde e, katılımcısı oluyorsunuz. Ya şimdi Türkiye çok heyecanlı bir ülke. Hı hı. Yani Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, nereye gidersiniz gidin, bu kadar fazla insanların gündemle meşgul olduğu, hı hı. E, gündemle gündem hakkında bir fikri olduğu bir ülke daha yoktur. Yani Amerika'ya gidip de işte Suriye problemiyle ya da Meksika problemi ya da Kanada problemi, Fransa'da Cezayir problemiyle bilmem ne filan. Yani insan konuşmalar ne derler? Yani umurlarında bile olmaz. Hı hı. İlk kelime konuşamazsın. E, Türkiye'de kim hangi seviyede insan olursa olsun. Manava, kasaba, şoför ve nereye gidersen git. Hepsi konuşur. Hep, Hepsine konuşacak bir şey bulursun. Ve hepsinde aşağı yukarı söyleyecek ilginç bir şey vardır yani. Ben, ben böyle bir ülke görmedim. Bayağı gezdim hayatım boyunca. Hayatımın yarısı yurt dışına geçti. Ama Türkiye kadar insanların gündemle meşgul olduğu, e, insan politi politize olduğu, bakın kaç oy verildi en son seçimlerde, %90 açmıştı. %92, %93 evet. bu e, Büyük bir rakam bu. O ortalamasının üstünde var. Yani çok üstünde. Yani bu yazın yapılmıştı Selik. Bir sürü insan da yazdıkladıydı. Şurada da buradaydı. Demek ki yani %96 %97 olacakmış. Bu demekteki insanlar geleceğini ellerine almış demektir. Benim de oyun var. Benim de sesim var. Benim de söyleyecek lafım var. bunu diyorlar ve bence bu çok olumlu bir şey. Çok müspet bir şey bu. Hatta bayağı HSYK'nın yapısını bile tartışıyoruz. Yani bayağı teknik, hukuki yani, konuları işte, evet, evet, evet, anayasaya evet, geçtim. Evet. Bayağı bazı yönetmelikleri bile tartıştığımız evet. oluyor. Gündemimize düşüyor evet, yani. Evet, HSYK diye bir şeyin yani, yani. yani dışında bir insan bilmez. ülke nasıl evet. yönetiliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Hı -hı. Yani, Türkiye'de herkes bunun farkında. Ama ben e, ya, bilimsel faaliyette bulunmanın bir şekilde politikliği üzerine de aslında düşünmemiz gerekiyor mu burada diye düşünüyorum. Çünkü... E, Birçok, en bunun bilinen e, örneği evrim tartışmasıdır. Ama bunun dışında da bir sürü e, bilimsel faaliyette bir anda e, çeşitli kurumlar tarafından yönlendirilme durumu ortaya çıkıyor. Ve halinde orada bir politik tercih aslında. Çünkü bu kurumlar politik bir yönlendirme, bilimselden ziyade politik bir yönlendirme e, isteğiyle size geliyorlar diyelim ki. Çalışmalarınızı belli bir yönde belli bir fikriyata destek verecek şekilde yapmanızı rica ediyorlar. Hali bilimsel e, çalışma da herhalde steril değil Türkiye'de. Evet. Ki matematik için belki matematik politik midir sorusunda sormak lazım. Tabii, bilim kendi başına siyasi değil def yani soyutlasana şeyler. Hı hı. Ama siyaset bilime kavuşuyor dediğin gibi. E, siyaset yani siyaset tabii ki çok kavuşuyor, sosyolojiye kavuşuyor. E, ama bile, e, politika tekniğe de kavuşuyor, bilime de kavuşuyor. E yani mesela şu anda TÜBİTAK tamamen mühendislerin eline geçmiş durumda. Ve başka türlü olamaz çünkü yani o e, AKP'nin geldiği ortamdan e, bir bilim adamı filan yani eğer kendi yandaşlarına, kendi o kendi arkadaşlarına, arkadaşını getirmek istiyorlarsa belli mevkilere o mevkilere gelse gelse mühendis gelebilir. Daha devin düşünen, daha e, temel bilimci, soyut düşünen bir felsefi filozof bir felsefeci, bir e, fizikçi, matematikçi e, bulamazlar. ve Dolayısıyla hem e, Bilim Teknoloji Bakanlığı olsun, TÜBİTAK olsun, ÖSSR olsun, hepsi bütün e, bilim ve eğitim kurumları Türkiye'de mühendislerin eline geçmiştir. Şimdi sadece bu, bırakın politik içeriğini, sadece e, belli konuma gelmiş insanların e, eğitimleri ve, ve şeyleri, e, afiniteleri, bu sadece bu politik. Yani TÜBİTAK Başkanı'nın seçimi politik bir şey. İstediği kadar politik olması, onun, yani Eğer onu göremiyorsan, temel bilimin önemini göremiyorsan demek ki bazı şeyleri göremiyorsun ve o konuda da bilmiyorsun ve başkasına yardım da istemiyorsun. Yani birbirlerine de gitmiyorsun. Yani diyor ki işte TÜBİTAK'ın şeyse amacı daha önceki Nihat amacı elektrikli araba yapmaktı. Yani elektrikli arabayla bir yere gidemezsin. Yani bir, bir elektrikli araba yapmak gibi Bilim Teknoloji Bakanlığı'nın amacı e, e, elektrikli araba olamaz. TÜBİTAK'ın amacı bir zamanlar en büyük amacı şeysi, e, uğraş alanı neredeyse e, ne bu? Fatih projesi. Hı -hı. Bu, yani o, bu olamaz. Bu, bu, bu doğru değil. bu Türkiye'nin zararı da bunlar. E, mesela ben TÜBİTAK'ın parçalanması gerektiğini düşünüyorum. Çok büyük bir TÜBİTAK. araştırma yapıyor. Kendisi araştırma yapıyor. Yaptığı araştırma kimisi gizli araştırma. Askeriyet savunma falan olduğu için ya da haberleşme. E, kimisi açık araştırma. Araştırma yaptığı gibi araştırmaya destek veriyor. Eğitim kendisi veriyor. Kampları var. Yayın evi var. Eğitim üzerine değil mi? Dergisi var. Bir de eğitimi destekliyor. Mesela bizi vede diyor. Ne diyor? Niye vede diyor? Bunu diyor biz yapacağız diyor. Hmm. Çel, çel, çelişiyor kendisi. Yani çıkar çalışması var. Yani TÜBİTAK bir yandan destek veriyor, araştırma destek veriyor, bir yandan kendisi araştırma yapıyor. Bir yandan eğitime destek veriyor, bir yandan kendisi eğitim veriyor. Ondan sonra bilirkişilik yapıyor TÜBİTAK ve, e, ve bilim politikasını yönlendiriyor. E, bunun gibi birçok bir dalda ve e, yaptığı araştırmalarda teknoloji var, ARGE var ve tabii ki temel bilimler var. Yani, Temel, ...temel fizik, yani soyut matematik var... ...temel bilim var... ...bunlar birbiriyle çelişen şeylerdir... ...bakmayın siz öyle... ...her ikisi de teknoloji, bilim böyle... E, ...çünkü kimi gelir teknolojiye önem verir... ...kimi gelir temel bilime önem verir... ...doğru değil... ...yani ikisinin ayrı yapılarda olması ...birbirleriyle ilişkili olan, sürekli alışverişte olan... ...ayrı yapıların olması lazım... ...TÜBİTAK gibi bence Türkiye'de beş değişik kurumun olması lazım... ...bu kadar büyük bir kurumu... ...bu kadar büyük kapsamı ve amacı olan bir kurumu... ...herhangi birisinin hakkıyla yönetmesi mümkün değildir... Yani takım bu kadar büyük olması Türkiye'nin zararındadır. Şimdi bu siyasi mi bu benim düşüncem değil. Ama siyasetçiler buna kahve verecek, bunu görebilecek yetenekte ya da bilgide diyelim ki insanlar değiller. Dolayısıyla benim siyasi ulaşmam gerekiyor. Benim bunun üzerine yazı yazmam gerekiyor. Onları eleştirmem gerekiyor. Öyle yapmayın böyle yapın demem gerekiyor. Sadece bu siyasi yani. Bırakın, bırakın ideolojiyi falan. Evet. Belki de tek yapıda oluşmasının kendisi de aslında siyasi bir e, yapı olabilir. Yani evet. tek devlet, tek bayrak, tek merkezi din ve yedi. tek Tabii. bilim Tabii. merkezi. Tabii yani tam, tam bir şey hani ad adem merkeziyetçi dediğiniz gibi evet. işte e, temel bilimlerle X e, kurumu oluşacak, teknolojiyle Y kurumu binlemle evet. gibi e, evet. bir yapılanma yerine evet. tek çatıda... Evet hepsini birden yönetelim. Evet. Hı hı. Mantığında evet. tam da e, politik bir evet. yaklaşım. yaklaşacak. Mesela burs veriyor Aslan politika. Burs veriyor. Evet. Veriyor. Veriyor. veriyor. Doktora bursu sosyoloji, veriyor, veriyor. veriyor. Ne veriyor doktora bursu? Sosyoloji sosyoloji de veriyor, psikoloji de veriyor, tarih de veriyor. Tarih de verdiği gibi eee tefsirmiş, işte evet. kuranmış, İslam bilmem ne evet. filan teolojiye de veriyor. Teolojiye yani. de veriyor. bu vermesin demiyorum, versin tabii. Doğru bir şey. Evet. Teoloji de versin. Ama bunu yapması gereken TÜBİTAK değil. Başka bir şey yaparsın hı hı. Yani Sosyal bilimler e, tübitakı kurarsın. Değil mi? Evet, yani evet. ya yani evet. yani Bir kurum bu kadar çok değişik e, alanlar. Bütün meyveler aynı sebeple. Yapamaz. Bu mümkün değildir. Bir not düşerek bir şey hatırladım. E, bir önceki programda biz iştahar savaşırı davet etmiştik. O da Diyanet İşleri Başkanlığı. Ve Diyanet'in görevi e, ve görev tanımı üzerine de konuştuk. E, biraz abes olacak ama e, Diyanet'in o büyüklüğü ...ile buradaki bu Han'ın büyüklüğü bir şekilde e, zihnimde eşleşti. O da da her şeyi yapan bir ve dinin her türlü alanına müdahale eden bir diyanet yapılanmasından bahsediyoruz. Aynen o da telefon attı var, dergi de çıkarıyor, e, işte şeyleri de var, var, yayınları da var. Fetva da veriyor. Yani siz din alanına girmeyin, bununla ilgili bir şey yapılacaksa biz yaparız. E, o yüzden Mesut'un dediği belki evet, e, TÜBİT bu merkezi yapılanması ki teşkilatları biraz birbirine benziyor neredeyse artık diyanetle evet, evet. tübütan e, bu kendisi bizzat siyasi aman evet. siz bu da biraz daha m, parçalara bölünmesin elimizin altında olsun bir güvenmeme Şimdi, ilişkisi yani var. işte tam politik tabi o tam tam, tam siyasi o. bir şey evet. yani onun o toplum mühendisine girer işte hı hı. böyle bir fetva verecekler e, vaaz verecekler bunu e, bir tek elden yapılsın ve halk yönlendirilsin şeysi amacı taşıyan bir bir kurumu o tamamen siyasi ama e, TÜBİTAK tamamen siyasi değil yani yine kendi adamlarına getirsinler ama beş parçaya bölünsün yani on parçaya bölünsün neyse artık kaç parça bölünmesi gerekiyorsa ama bu şey değil yani bu TÜBİTAK'ın işlevinden azaltacak bir şey değil. Siz de, <gülüyor> Diyanet İşle konuştuğunuz zaman Diyanet İşlevi olsun mu olmasın mı Onun öyle bir işlevi olsun mu hükümetin öyle bir işlevi olabilir mi olmayabilir mi sorusu gündeme geliyor TÜBİTAK konusunda böyle bir soru gündeme gelmiyor. TÜBİTAK gibi bir kurumun ya da ona benzer kurumların olması gerekir tabii ki. Ondan hiç yok hiçbirimizin. Ama yani yönetim mantığı ve yaklaşımı aynı olduktan sonra Bu da ona, çok... ona ayrılsa e, TÜBİTAK, 10 tane TÜBİTAK olsa ne fark edecek ki? S sadece 10 tane TÜBİTAK değil. Milletin Bakanlığı da mesela e, TÜBİTAK dahil olmak üzere bölgesel olabilirler. Hı hı. Karadeniz bölgesi TÜBİTAK. Niye olmasın? E, Akdeniz, İç Anadolu 7 bölge mi var Türkiye'de? E, Milliyetin bakanlığı da öyle. Fransa'da öyle de mesela akademileri ayrılmıştır. Toulouse Akademisi, Grenoble Akademisi, Paris Akademisi filan gibi. Ve e, birkaç kıstası vardır belki uyması gereken federal yani Cumhuriyet'in. Ama e, her e, şey, her akademi kendi içinde özgürdür. Özelliktir. Özelliktir. <gülüyor> Ve e, sadece şeydi üniversite, değil, liseler de onlara bağlıdır. Lise, üniversite, bütün programlar o bölgenin ona bağlıdır. Doğrusu bu. Böyle olması gerekiyor. İlk ilk olarak bunun yapılması gerekiyor. Sonra o akademilerde tabii ki e, üniversiteler ve şehirler ve bölgeler daha fazla özgürlük vermesi gerekiyor. Türkiye'de bu dediğim gibi bu merkeziyetçilik bir e, alışkanlık yani ikdavi evet. tek yere toplama. E, bu tabii ki dayalması zor bir şey ikdai geldikten sonra. Çünkü eğitim çok güçlü bir kulum yani e, kaç milyon öğrenci var? Yirmi milyon öğrenci var galiba Türkiye'de. 20 milyon öğrenciyi, genci etkileme şansına sahipsin. Bunu elini tersine çevirip atmak evet. bir, e, e, politikaya sormuş bir için mümkün değil. Politikaya sormuş kişi zaten bunun için oradadır. Çok çok cazip bir kart. E, i̇nanılmaz cazip bir, bir kart. Ve e, yani şey gibi bu işte %10 barajını değiştirmek gibi. Evet. Yani Muhalefetteyken değişsin dersin tabii ki. BDP değişsin de Yağın gelsin BDP bakalım değiştirecek mi? Yani, yani Kendi başından vurmak gibi bir şey olur. Evet, evet, Ama bu bunu yapmak belli bir olgunluk gerektiriyor Yani bunu yapabilmek. ve yani gidip de kendi aleyhine karar alabilmek. Bir daha seçilmeme şahısına. Evet. Hı -hı. evet yani Bu, bu bir, e, bir daha çok bir misyondur. Bir e, demokrasi misyonu. Yani bu bambaşka bir karakter gerektir ki Türkiye'de böyle politikacı yok. İsmet'in İsmet önünü diyorum. E, Erdal'in önünü vardı. Evet. Bunu yapabilecek şeyde. Ecevit bilmiyorum emin değilim ama Erdoğan'ın kesinlikle e, kendi şahsi çıkarını hatta partisini çıkarını düşünmeyen e, niye? Çünkü e, soyut bilimci, temel bilimci Hı -hı. ondan yani, daha ilaçsini görüyor. Evet yani o hakikaten ki zaten e, vefatının ardından da bu e, yönüyle çokça şey yapıldı. Evet. E, konuşuldu ve e, tartışıldı. Ama e, bunun üzerinden sizin e, işlerinizi atladığımızda bu e, Örneğin matematik köyü e, gibi bir şeyiniz var. E, kendi ellerinizle e, doğurup büyütmeye e, çaba gösterdiniz. Yedi yıl oldu galiba değil mi? 2006. 2007. 7, 2007. Pardon. 2007 işte 6-7 yıl evet. olmuş e, gibi. E, orada oturtmaya, yerleştirmeye çalıştığınız sonuçta bir yapı için 6-7 yıl e, hayli emekleme e, dönemi. Evet. E, oradaki e, oluşturmaya çalıştığınız... Ee, yapıs, yapı mantığı nedir? Ya Şimdi aslında e, zamanla biçimlendik. bir önerisi var matematik köyünün? Aslında benim amacım üniversitelere seslenmekti. Yani üniversiteler. Ben yaz okulu yapıyordum her yıl, on yıl boyunca. Kendi öğrencilerime ilk yedi yıl. Ondan sonra son üç yılda bütün Türkiye'ye açtım. 60-70 kişi bir yere gidiyorduk deniz kenarı genellikle ama her zaman deniz kenarı olmuyordu Karadeniz, Akdeniz neyse bir yere hatta dağ başı gidiyorduk yaz okulu yapıyorduk 6-7 hafta süren minimum para ha harcayacak ama rezil oluyorduk gittiğimiz yerde yani oda <gülüyor> çalışamıyorsun orada yemek yiyemiyorsun orada bir denize giremiyorsun orada üstüne açık yürüyemiyorsun oturamıyorsun filan bir de tabi bayağı aldık tam ders yapıyorsun bir yerde böyle göbek atmaya başlar düğün olur şu olur bu olur <gülüyor> Dedi ya kendi köyümüz olsa ne güzel olur. İşte böyle bir yer ve üniversitelerde amacım. Sonra talep oldu. Talep olunca liselilerde. E, iki program yaptım liselilere. E, TÜBİTAK sağ olsun o zaman destek oluyordu. Hmm. E, sonra birden bire kesti desteğini. Kesince ne yapacağımı yaşadık tabii. Yani ne yapacağız ki? E, temel bilim okuyanlar Türkiye'de parası olan kişiler değillerdi yeah. ki. Bir, temel bilim bir meslek değil çünkü. E, lis liselerden para geliyordu. Liselin lise, lise, lise, anaları babaları para veriyorlar lise programları yaptık o yaz altı tane. Sonra şimdi artık her yaz 6-7 tane lise programı yapıyoruz. Üniversitelerde program yapıyoruz. E, lisans üstü de, da yani her seviyede e, temel bilim, matematiğin yapıldığı bir köy oldu. E, bir ücreti var tabii ki. Ama bu ücreti alamıyoruz. E, zaten kere amacı da gitmeyen bir şey. Yeter ki çalışabilsin. Yani zarar amacı gitmiyoruz kesinlikle. Ama <gülüyor> kar, kar amacı da gitmiyoruz. Yani zarar amacı <gülüyor> Gidemeyiz zaten. Yok öyle bir şeyimiz, lüksümüz. Yani bir yerden gelen bir para yok maalesef. Ee, TÜBİTAK ne yazık ki işte son 5 yıldır, 6 yıldır, 6 yıldan beri neredeyse hiçbir programımızı desteklemiyor. Gözünün üstünde kaşınma diye buluyor bir şey. Neden? Desteklemiyor. Böyle yapınca da bir biz de liselilere yöneldik. Hı. İyi de yaptık. Ama ne oldu son 2 yılda? Şöyle bir şey oldu. Çok duyuldu matematik Çok ünlü oldu. Yani evet. Herkes çocuktan yollamak <gülüyor> istiyor. Şimdi öyle olunca popülerleşme. popülerleşme, popülerleşti. Öyle olunca... Seviye düşmeye başladı öğrencilerin seviyesi. Hmm. Eskiden bilirlerdi öğrenciler ama iyi olanlar bilirlerdi. İyi olanlar gelmek isterlerdi. İşte yazın sıcağında, günde 8 saat matematik. Hangi çocuk yapmak ister ki? Ancak bu işi misyon olarak kabullenmişse. Şimdi ama anneler, babalar falan herkes itekliyor çocuklarını. E, geliyorlar. E, lazım da Ben şey yaparım ama köyün amacı bu değildi. Köyün amacı işte ortalama bir öğrencinin seviyesini arttırmak değildi. Köyün amacı temel bilim okuyacak bir liselinin ya da bir okuyan bir üniversitenin seviyesini arttırmaktı. Evet, yani o destek yana. dersleri değil yükseltme. Evet aynı, aynen buydu ve müfredatla hiç bilgisi yoktu. Müfredatla hiç hiçbir kabul etmiyorduk. Hala et, etmiyoruz. Ee, ama şimdi son iki yılda bu böyle oldu. Yani liselerin seviyesi düştü. Şimdi şey yapacağım seçerek alacağım öğrencileri artık. N nasıl olacak o? Yani, yani sınav mı uygulanacak mesela? Yok sınavı yapmayacağım da işte sor, sor, Hayır yazı niçin gelmek istiyorsun diye soru soracağım Daha niyetleriyle ilgili Niyet hmm. mektubu nasıl Niyet ki mektubu. yazılır evet. ee, Onun gibi evet. şekilde yapılabilir aslında Peki ben e, Bu müfredatla hiçbir Alakası yok dediniz ya e, Bir şekilde ya inceleme şansı da buldum Hem, e, internette farklı gazetelerde Yazılanları ve web sayfasını e, Şunu Şunu e, Merak ettim hmm. Bu kurum e, Milli eğitime tabi değil e, Ve belli bir yine Merkezi e, bir şeye Müfredata da tabi değil e, Bu Bir şey midir e, bir öneri midir aslında Yani bilimin yapılabilmesi için Bir şekilde cira edilebilmesi için Temel e, Milli eğitim müfredatı dışında bir yollar Aranmalıdır gibi bir şey mi var aslında bunun bir Sloganı var mı Evet bir slogan demeyeyim. Hı hı. Şimdi bir defa merkezi eğitim sistemine karşıyım. Merkezi eğitim sistemi ancak bir ülkede çok az insan eğitim görüyorsa başarılı olabilir. E, şimdi artık e, Türkiye benim çocukluğum gibi değil. Benim çocukluğumda az hem Türkiye küçüktü hem de az kişi eğitim gördü. Yani ortaokul bitenler çavuş olurdu. Yani, evet. Gördüğünü sen düşün. <gülüyor> şimdi bugün liseyi bitirmemişsen, e, büyüksek okul bitirmemişsen e, insan yerine konmuyorsun. E, yani, ehliyet alamıyorsun. E, yani. Ehliyet, yani. ehliyet, eh, ehliyet yani. bile alamıyorsun evet. E, yani, bu kadar demokratik değişik demektir. Yani, çok insan eğitim görüyor. Ama bu kadar insana, 20 milyon insana tek elden eğitim vermek, eğitimi tek elden biçimlendirmek hiçbir şey mi doğru değildir? Dolayısıyla ben de çıkıp da eğitim öyle değil, böyle yapılmalı dersem eğer ben de aynı yola sapmış olurum. Hı. Ben de derim ki sizin fikriniz iyi diye benim fikrim iyi. Siz merkezi eğitim sistemini kendi fikrinize göre değil, benim fikrime göre biçimlendirin derim ki bu doğru olmaz. Benim söylediğim şu. Eğitim hiçbir de şey merkezi olmalı olmamalı. Değişik eğitim sistemlerine, değişik... Öğrenci türüne e, de, gerek e, bilinç düzeyinde olsun, bilgi düzeyinde olsun, zeka düzeyinde olsun, davranış düzeyinde olsun, ekonomik düzeyinde olsun. Değişik türden insana eğitim sistemi seslenebilmeli. Bizim köyümüzde bilim adımı olmak isteyenler. Yani bir, bir yerde bir elit eğitim bizimkisi. Elit eğitim ama leve değil. Yani zengine, <gülüyor> kuvvetliye, güçlüğe falan değil. Ama bu yolu seçmiş olanlara hiçbir zaman ben köye geleceklere sen iyi misin, kötü müsün diye sormam. Yani öğrenmek isteyen gelsin. Ama gerçekten bunu öğrenmek isteyen gelsin. Yani ben işte bir amaç uğruna değil. Yani bir bir dersten geçmek, sınavdan geçmek vesaire. Üniversiteyi kazanmak, memnun almaktan değil. değil. Sadece meraktan. Yani bunun içerisi bir ödülü olmasın. Beş vereyim on kazanayım diye bir şeysi olmasın. Sadece meraktan gelsin. Onu istiyorum. Ondan gelebilirler ki. Ben de bu öğrencilere seslenmek istiyorum. Yani Türkiye'de eğitim böyle yapılsın demiyorum. Ee, ama böyle, Türkiye'de böyle öğrenciler var, böyle gençler var, meraklı gençler var. Onların meraklarını gidermek lazım. Matematik köyü de bunun için orada. Ve e, zannediyorum matematik köyünün haricinde bir de e, sanat ve felsefe köyü niyeti söz konusu. Evet. evet. Felsefe köyü Kuruldu sayılır. Yani inş, inşaatı tamamlanmak üzere neredeyse. Sanat köyüne daha biraz uzağız. E, bu yaz programına başlayacaktık. Sevan Nişanyan üstlenmişti. Evet. Ama maalesef biliyorsunuz şu anda cezaevinde e, ne yapacağız bilmiyorum. E, bir çaresini bulmaya çalışacağız. Ama fiziksel olarak felsefe köyü var artık. Evet yani şey e, mimarlığını Sevan Nişanyan evet. yapıyordu. Bir de e, Sevan Nişanyan bildiğim kadarıyla hiç öyle yazılı çizili çalışan bir adam değil evet, yani evet. gidip şuraya şunu yapın buraya bunu yapın evet. diyen bir adam Ya ben de kaptım biraz yani <gülüyor> hatta biraz Sevan'la buluştuk ben birkaç tane ev yaptım gayet de güzel oldu yani inşaatı devam ettirebiliriz e, tabi Sevan'ın başlangıçtaki planları vardı onlar ortadan bilmiyorum ne <gülüyor> yapmak istiyordu Onu öğrenmem lazım ziyaret hakkım var gideceğim konuşacağım kendisiyle ee, yani o nasıl Yılmaz Güne cezaevinden film çektiyse <gülüyor> <gülüyor> neden <olmasın? gülüyor> böyle Ama e, felsefe programları biraz tehlikeye girdi Önümüzdeki yaz için. Önümüzdeki yaz için evet. Yani umarız e, gerçekleşebilir. Hı hı. Gerçi tabii Sevan Nişanya'nın ne kadar içeride kalacağı da e, belli, hı, belli değil. Ne <gülüyor> olacağı, ne biteceği. Bir de şey çok önemli. Bir de şey çok önemli. Etkinliklerin nasıl başladığı da çok önemli. Bir başladıktan sonra, sonra onun şekli değiştirmek çok zor oluyor. Müdavimle oluyor açık. Alışkanlıklar oluyor. Eee eğer Sevan Nişanyan bununla ilgilenecekse onun başlamasında yağı var bir Ha felsefe e, köyünü Sevan Nişanyan Direktör gibi azından programları o hazırlayacak. Ha ha. Yani fiziksel koşulları biz ilgileneceğiz de programları o düzenleyecekti. Eee şöyle orkabyayı çekmem lazım. Yani kim ders verecek, kim ders alacak? Onlar der yani akademik yönüyle o ilgilenecekti. Geç felsefeyle pek e, ilgilenmediğini söyler ama yani felsefe hani? okudu biliyorsunuz. Evet. evet. Yale'de felsefe okudu. E, felsefeyle evet e, ama teolojiyle ilgilenir biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Etimolojiyle ne kadar amatörce ilgileniyorsa. Hatta hatta Sevan'la bir şeyimiz de bir amacımız da günün birinde İlayat İlayat köyü kurmak. Oo. Evet. Ama yüksek ilahiyat ...başımızı derde sokacağız diyorsunuz. <gülüyor> başımızı derde mi sokacağız? Öyle mi diyorsunuz? Bunu, bunu yapar <gülüyor> bu, bu, bu, Yeten... ...başımızı derde sokarsa bizim başımız zaten derde demektir. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Türkiye buna Olsun hazır mı? Evin değilim. <gülüyor> evet. ee, peki yani konuşulacak... ...daha birçok <gülüyor> konumuz var ve... E, ...programımızın bu haftalık... ...programımızın sonuna... E, ...gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda... E, ...sohbetimize devam etmek üzere... ...ara vermiş olalım... Ee, geldiğiniz için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Efendim bu akşamlık incelen Kültür'den bu kadar. Ee, İncilenkültür.gmail.com e-mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için e, söylemiş olalım. Görüşmek üzere iyi akşamlar. İyi akşamlar.